Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kuzey Ormanları Savunması, 3. Köprü inşaatı nedeniyle yapılan ağaç katliamını protesto etmek ve Belgrad Ormanları'na yönelik tehditlere dikkat çekmek için 1 Aralık Pazar günü kitlesel bir eylem yaptı. Biyanet'in haberine göre Belgrad ve 3. köprüde'nin yapılacağı güzergahlarda yürüyüş yaparak incelemede bulunan topluluk, daha sonra Maslak'taki Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü önünde protesto gösterisi düzenledi. Ormanlarımıza kıyanlara, şehirlerimizi yağmalayanlara karşı ayaktayız, birlikteyiz diyen topluluk 22 Aralık'ta Kadıköy'de yapılacak İstanbul mitingine katılım çağrısında bulundu. Kuzey Ormanları savunması 1 Aralık pazar günü sabah saatlerinde Belgrad Ormanı neşet suyu mevkiinde bir araya geldi. Çok sayıda bisikletlinin de katıldığı etkinlikte grup Ayazma Yangın Kulesi mevkisinden Tepe'si yönünde bisikletle... Yürüş yaptı. grup öğle saatlerinde ise Hacı Osman metro istasyonunda bir araya gelerek sahibinden satılık orman. Gereksiz proje değil ormanımızı istiyoruz. Belgrad Ormanı sermayenin oyun parkı değil. Muhteşem çözüm toplu ulaşım. Ulaşım değil rant projesi İstanbul'u büyütme yaşam alanlarımızı küçültme yazılı pankart ve dövizler. Aşçılar, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde Maslak'taki Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü önüne yürüyen kalabalık. Ormanıma, suyuma, İstanbul'uma dokunma, köprü değil toplu ulaşım, ormanlar halkındır satılamaz, bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları attı. Yoldan araçlarıyla geçen yurttaşların da kornalarıyla destek verdiği eylemde bir yurttaşın eyleme tekerlekli sandalye ile katılması dikkat çekti. Kimi katılımcıların çocuklarıyla katıldığı grup adına açıklama yapan Serin Eren Gezgin, iktidarın ve sermayenin doyumsuz rant hırsına, betonlaştırmaya karşı kuzey ormanlarında aylardır katliam yaşandığını anımsattı. Geçen günlerde İstanbul Boğazı'ndan yüzerek geçen domuzların varlığına da dikkat çekildi. Bunun ekolojik dengenin bozulmasının bir işareti olduğu iddia edildi. Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Osman Karababa, Gazi Emre'deki eski kurşun fabrikası arazisinde gömülü olan radyoaktif atıklarla ilgili olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun yani TAE'nin, ilinde bilgileri halka paylaşması gerektiğini ifade etti. Gazi Emir'deki eski kurşun fabrikasının atıklarının gömülü olduğu arazide... ...tespit edilen Europium 152 isimli radyoaktif maddenin... ...Türkiye'ye nereden, hangi yollardan ve kimlerin aracılığıyla girdiği hala muamma. Söz konusu radyoaktif izotop nükleer santrallerde ve nükleer denizaltılarda kullanılıyor... ...ve bunların hiçbiri Türkiye'de şu an itibariyle bulunmuyor. Bu radyoaktif maddenin kurşun fabrikasının faaliyetiyle ilgilisi de yok olduğu söyleniyor. Fabrikanın arazisinde ilk olarak 2007 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yani TAE'nin uzmanlarının yaptığı değerlendirmede İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek ölçüde radyoaktivite bulunmuştu. Fabrika karantinaya alınmıştı. Ardından da unutulmuştu. Ta ki 2012 yılında yani bundan 5 yıl sonra gazetelerde çıkan haberlere kadar bunun üzerine tekrar fabrikaya gelen ve atıkları değerlendiren TAEK uzmanları bu sefer hazırlanan raporlarda radyoaktivitenin insan sağlığına zarar verecek düzeyde olmadığı yönünde rapor verdi. Profesör Doktor Ali Osman Karababa aradan geçen 5 yılda Radyoaktivitenin zararlı düzeyden zararsız düzeye indiği açıklamasının önemli bir bilimsel soru işareti taşıdığını belirtiyor. Üstelik Europium 152 maddesinin bir yerlerden Türkiye'ye girmiş olması gerektiğini ancak ne yetkililerden ne de fabrika yönetimden bu konuda bir açıklama olmadığını dile getiren Karababa. Bunun hızla öğrenilmesi gerekiyor. Bu kanal kapatılsın ve Türkiye'ye bunların girmesi engellensin. Aksi takdirde çok büyük toplumsal Risk gündemde diyor Karababa, Tayin burada ölçülen radyoaktivite düzeyini bunların çevreye ve insan sağlığına ne kadar zarar vermiş olabileceğini şeffaflık ilkesi doğrultusunda vatandaşla paylaşılması gerektiğini söylüyor. Evrensel.net'ten Özer Akdemir'in haberi var. Bayramiç barajını tepeden gören Kurşunlu köyünde yine iş makinelerinin sesleri yükseliyor. Toz, gürültü, taş, toprak köyün üzerine yağıyor. Her geçen gün eski köylerini baraja verip daha yukarılara çekilen köylüler topraklarının şimdi de felspat madeni için ellerinden alınmasına karşı direnmeye çalışıyor. Ağaçlara kendilerini bağladılar. İş makinelerinin önüne çıkarak duran köyle direniyorlar. Ankara'ya gidip mecliste dertlerini anlatmaya çalıştılar. Maden alanını çadır kurup açlık grevine yattılar ama henüz mücadelelerini kazanamadılar. Egecep tarafından Kurşunlu Köyü'ne yapılan destek ziyaretinde Egecep dönem sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa köyün içme suyu havzasına yakınlığına dikkat çekmişti. Burada yapılan faaliyetin buradan başlayıp bu suyun gittiği her yere zehir taşıması söz konusu. O yüzden bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok sayıda insanın Buradan çıkacak zehirlerle, atıklarla hasta olması söz konusu diyor kendisi. Feldspat Madenciliği yapmak isteyen Zafer Madencilik adlı şirket, Kiliktepe'de günde 100 ton pasa stoklayacağını belirtiyor projesinde. Bölgenin yoğun yağışı göz önüne alındığında pasa içindeki sülfürik asitin ve sülfürün pasadaki ağır metalleri çözeceği, uyuyan canavarı uyandıracağı yapılan bir diğer uyarı. Bu başta arsenik olmak üzere ağır metallerin kurşunlu halkının içtiği, kullandığı sulara ve ekim yaptığı topraklara karışacağı anlamına gelebilir. Bu ağır metaller Bayramiç Barajı'na da karışabilir. Bu baraj, yöre halkının hem içme suyu hem de tarımsal sulamada kullandığı en önemli kaynak. Yerli yabancı çok sayıda altın kurşun, fosfat, bakır ve molibden işletmecileri tarafından adeta kuşatılan kaz dağlarının Bu vahşi madencilik olarak tanımlanan faaliyetler sonrası yaşanmaz hale gelebileceği uyarısı her geçen gün gerçekleşme olası daha da yüksek bir felaket senaryosu haline geliyor. Umarız yetkililer bu uyarıları dinleyip doğanın katledilmesine göz yummaktan vazgeçerler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kanın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri